şöyle miras taksimi konusunda birbiriyle belki bağlantılı anlamda iki soru bir de farklı bir konuda sorum olacaktı hı hı. mümkünse Buyurun. şöyle söyleyeyim yaşa göre taksim miras taksimi yapılır mı bunu yapanlar var bu konuda özellikle abiler vesaireler hani baba vefat ettikten sonra evet. bunlara ne ifade etmek lazım bunları nasıl uyarır hocam diyelim bu konuda bizi aydınlatırsa memnun oluruz. Bir de bununla bağlantılı olarak yine miras anlamında şimdi şöyle şeyler görülüyor kişi diyelim amcalar baba vefat ettikten sonra hani beyler kadınların hakkını bu konuda ihmal ediyorlar. Şimdi amcalar diyelim hala kısmının hala'nın hakkını vermemişse bu hak hala çocuk amca çocuklarının hala çocuklarına tekrardan bunu vermesi gerekir mi bu durumda? Ne olması lazım? Evet. Yöneltelim Ömer Bey inşallah sorularınızı. Afiyet diliyoruz efendim. Şahsınızda bütün Trabzon'u selamlıyoruz. Hayırlı akşamlar. Evet Kıymet Hocam buyurun. Evet Ömer Bey bir bölgenin özellikle ve genellikle de İslam toplumunun bir sıkıntısına temas ediyor. Cenab-ı Hakk'ın emirlerle ilgili, ahkamla ilgili en açık hükümleri aslında miras hukukunda teferruatlı olarak verilmiş. Yani e, miras hukuku Cenab-ı Hak tarafından <gülüyor> Lizzekar mithluhazzülünseyin demiş mesela. Yani erkek var, kız var çocuk olarak. Ona iki, ona bir açık ifade kullanmış. E, i̇ki ço kız çocuğu varsa mesela onun alacağı, annesi varsa alacağı, babasıyla birlikte alacağı, her biri tek tek ayrıntılarıyla belirtilmiş. Burada çocuklara az verin, büyüklere fazla verin diye bir ayrım yok. E şimdi Allah'tan korkmak lazım. Miras, bir kişi vefat ettiği takdirde onun malı üzerinde dinin öngördüğü şekilde tasarrufta bulunmayı gerektiriyor. Yani ferai zahkamına göre. bir tasarruf değil yani. Kendi tasarrufunuz yok. Cenab-ı Hak açıkça beyan etmiş. Yani şuna şu kadar verilecek, buna bu kadar verilecek deniyor. E çocuklar varsa annenin alacağı belli, yoksa annenin alacağı miktar belirtilmiş. Baba çocuklarla birlikte 1 bölü 2 alıyor mesela diyelim. E çocuk varsa şu kadar değilse 1 bölü 4 gibi. Yani böyle ayarlamalar yapılıyor. Çocuk var 1 bölü 4, yok 1 bölü 2. E de 1 bölü 8 çocuk yoksa. Efendim varsa 1 bölü 4 tarzında her birine mesela anne ve babalar ölen zatın onların alacağı 1 bölü 6'lık hisseleri var. Hı hı. Burada kadın erkek ayrımı yapılmıyor. Kadına vereceği miktarı açıkça beyan ediyor Cenab-ı Hak. Erkeği de açıkça beyan etmiş ve küçük çocuklara az verilecek diye bir hadise söz konusu değil. O halde bir insan... Ee, şunların yaşı küçük, albuki tersini yapmak lazım. Korunmaya muhtaç bir yavru elinizde. O yetim değil mi? Babası vefat ettiğine göre küçük yaşta bile uçağına ermemiş mesela bir yavru yetimdir. Ee, yetim hakkı yemek o kadar tehlikeli ki ona dikkat etmek lazım. Siz yaşı küçük diye mirasen kendisine Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği miktarı vermediğiniz takdirde e, kul hakkına tecavüz etmiş, ayrıca e, yetim hakkı yemiş olursunuz. Ayet-i Kerime'de e, karnını ateşle doldurmuş olurlar Buyurulan bir hal ortaya çıkıyor. Bir de şu var, e, kadınları mirasçı kılmamak diye bir hastalığımız var. Efendim evlendi gitti, ne mirasıymış. Maalesef. Yani ikili birli taksim bile yapılmıyor. Böyle Hiç bir şey var. var değil mi hocam? Yani kadınlar tarafından tam isteriz diye bir yaklaşım var. Erkek kız ayrımı olamaz gibi medeni kanuna göre isteyenler var. Diğeri de kız çocuğuna ne gerek var? Kadın evlenmiş gitmiş olan miras malı vermemek lazım diye düşünen. Maalesef gaflet içinde olan Müslümanlar var. Her biri kul hakkı yemektir bunların. Cenab-ı Hak huzuruna kul hakkıyla gidilmeyecek gidilmemesi gerekiyor e buna dikkat edeceğiz farz edelim mesela e, bir kişi vefat etti bir oğlu bir de kızı olmuş olsun diyelim evet. İkili verili taksim yapılacak değil mi yani erkek çocuğa iki kız çocuğuna bir şu erkek ya bu kız nasıl olsa diye malın tamamını alacak olsa gasıp olur gasp etmiştir o Kişinin hanımefendinin malını yani kız kardeşinin malını yemiştir. E, ondan sonra vefat etti diyelim bu zalim adam çünkü zulm etti. E, miras kime düşecek? Kendi çocuklarına. Bu çocuklar biliyorsa ki e, dedemiz şu kadar mal bırakmıştı. Babamız o malı gasp etti, e, halamıza vermedi. Diye, Diye biliyorlarsa. Yapacakları şey o miktarı e, halaları hayattaysa ona vermek değilse çocuklarına vermektir. Ama çocuklar aslında da şöyle bir sıkıntı olacak. Dindar olan çocuk kendi malına e, tekabül eden o haksız parayı tespit edip vermek ister ama diğerleri razı olmayabilir. Bu durumda ne yapalım? Bizim tavsiyemiz herkes kendi hissesine düşen o haram miktarı. Verdikten sonra sorumluluktan kurtulmuş olur. Ha, diğer kardeşler verseler iyi olur ama vermediği takdirde günahkar olurlar. Yani bile bile e, halanızın olan bir malı siz kendi e, bünyenize geçiremezsiniz. O malı yemeniz caiz değil haramdır. Çünkü olsun. biliyorsunuz ki e, o mal halanızındır biliyorsunuz. Ama bilmiyorsanız sorumluluk olmaz Bile bile halanıza ait olan bir malı e, siz mirasen alamazsınız babanız vefat ettikten sonra bile olsa. E, onu mutlaka ya halanıza yaşıyorsa yoksa çocuklarına mutlaka vermeniz lazım. Evet.